Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmanin amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yasin'in üçüncü sayfasındayız. İkinci sayfasında Vedr diye başlayan, temsilde anlatılan Antakya'daki bulunan Habib-i Neccar'ın durumunu anlatıyordu. Habib orada İsa'nın havarileri önce iki kişi gelmişti. Cenab-ı Hak diyor ki arkasından ile onları kuvvetlendirdik. O iki kişi hatta kralın kızını ölümcül durumdayken iyileştiriyorlar. Yani buna rağmen olağanüstü şey göstermelerine rağmen oradaki insanlar tarafından bunlar tabiiye tenkit ediliyor, dinlenilmiyor, kulak verilmiyor. Allah üçüncüsüyle onları takviye ediyor. Bunun üzerine gene kabul etmeyince hatta sizin yüzünüzden başımıza uğursuzluk geldi demelerine rağmen Habibin Necar devreye giriyordu. Habibin Necar'ı devreye girmesine rağmen dinlememeleriyle birlikte ne yapmışlardı? Onu Öldürmüşler. He, taşlayarak'tan Habib-i Neccar'ı öldürmüşlerdi. Ve Habib-i o onların öldürmesiyle kendi pozisyonunu en sondaki ayette ne demişti? Hadi cennete gir denildiğinde o diyordu ki keşke kavmin bunu bilseydi. Değil mi? Keşke kavmin bunu bilseydi. Bu benim ulaşmış olduğum bu nimeti. Utkulil cenne leysa kavmi ya'lemun bima rabbi raja alani mukremin yani benim ulaşmış olduğum bu durumdan dolayı He, burada bir suç işliyorlar o kavim antakya'dakiler o halde bu bir aslında cezayı gerektirir Allah'ın elçilerini öldürmüş olmak büyük bir cürü, büyük bir suç işte ondan sonra Rabbimiz ne yaptığını bize şöyle anlatıyor bismillahirrahmanirrahim vema buradaki manafiye nefi edatı vema enzelna ala kavmi ey habib Habib'in neccarın kavmine biz indirmedik. Minbadi neyden sonra badı mevdiyi. Habib'in neccarın onlar tarafından öldürülmesinden sonra biz o kavme, Habib'in neccarın kavmine göndermedik. Ne göndermedik? Mini beyaniye. Mini ne anlamı vardı? Bir beyaniye, biri de temiz için tabiiz için bazı yet bildiriyor bir kısım manasına. Burada beyaniye beyan ediyor, izah ediyor, açıklıyor. Yani ne göndermedik? Mincun din. Asker, ordu göndermedik. Nere, nereden? Mine Rahmet de azap da gökten geliyor. Mesela o insanlar dua ederken gök, göğe bakıyorlar. Yani gök yüceliği bildirdiği için, üstünlüğü bildirdiği içindir ki ondan dolayı Özellikle hayır ve rahmet gökten geliyor. Asap da böylece geldiği zaman o da gökten gelmiş oluyor. Ha en yani melaiketen ihlakiyim. Onları helak etmek üzere, onları helak etmek üzere melaikeleri onların üzerine evet. abiyun neccarin kavmine biz göndermedik. Vamakununamuzilin. Aynı zamanda gönderici de değiliz. Yani ihtiyaç duymadık, gerek görmedik niye melâketen ilâke ahadin onlardan herhangi birisini helak etmek üzere onların üzerine gökten ordular indirecek de değiliz indirmedik yani <gülüyor> buradaki in inin in iki özelliği vardı ya şartı yedir ya da kendisinden sonra illa edatı gelirse duruma göre o zaman nefi edatı oluyor ma anlamında imkânet ukûbetühüm böyle o kavmin akibeti sonucu neticesi durumları İlla sayhatan vahideten. Nedir? Saha, bihim Cibril. Sadece Cibril'in onlara bir nefesi, bir sayhası değil mi? Bir sesi yeter. Hani şimdi ses bombası atıyorlar ya. Aynen Cebrail'in de bir ses bombası, bir sesi onların helak olması için bir sayha onlara, akıbetlerinin kötü bir duruma gelmesi için yeter. Heee. Bir sayha Cebrail'in onları yapması akıbetleri konusunda hamidun bir de bakmışsın ki hepsi sakin ölü bir vaziyette, dümdüz kukkuru bir vaziyette düşmüş olduklarını görürsün. O hale giriftar olacaklarını görürsün. Yani Cebrail'in bir sayhası onların tamamen yere serilmeleri konusunda yeterli olmaktadır değil mi? Ha, ya hasreten alel ibad, yazıklar oldu, yazık. Bu bir deyimdir. Ya hasreten alel ibad, bu bir deyimdir. Yani vah başımıza, vah okulların başına bir böyle olduğu gibi bir hasreti, üzüntüyü ifade ettiği gibi bir beddua da ifade eder. Yazıklar olsun okullara, yazıklar olsun o insanlara. Ha, ya hasreten alel ibad, ha ulai wa Min merkezle burrusüle fe uhliku peygamberleri yalanlayan kimselere yazıklar olsun ve benzerlerine yazıklar olsun ve oldu? Ne oldu? ve <gülüyor> uhliku onlar helak edildiler ki altını ifade edecek değil mi? O kavimler peygamberleri yalanlayıp öldürenler kendileri de aynı akimete atsamut kavmi gibi göreceğiz gibi üzere onlar helak oldular ve yeshidetü teelüm. <gülüyor> Bu da aynı zamanda neyi ifade eder? şiddetli bir şekilde üzüntüyü üzüntüye düşmeyi vah vah vah vah yazıkla yazık ya yazık kahrolsun yazıklar olsun ah vah diye o üzüntüyü ifade etmiş oluyor ya hasreten ifadesi ve nida uha mecazı. buradaki seslenmeleri bir bir mecazdır. Ya hasreten bu bir mecazdır. Hakiki olaraktan başına gelen durumların kötü olduğunu, dehşetli olduğunu, şiddetli olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani eyha za yani onların bu o anda başlarına gelen, kendilerine gelen durumlarının ne gibi hazin bir duruma, üzüntülü duruma, hasret durumuna düşmüş olduğunu ifade ediyor. Onların halini yine Kur'an tasvir ederken <gülüyor> Onlara her ne vakit bir peygamber, bir elçi gelirse onlar ne yaparlar? İlla kanun vihi yestehzi urluluhu o gelen elçilerle alay ederler. Dalga geçerler, gırgır geçerler onlarla. Mesukun li beyani sebebihâ. Yani onların bu durumunu beyan ettiği, sevk ettiği durum onlarla alay ederler. Alaya alırlar onları. Li içtimâî ala istihzâim el müeddî ilâ ihlâkihim el müsebbâân hâsıret. Yani onları Cenab-ı aslında bazı kavimleri helak ediyor da Bunları helak bunlarda ne olmuş oluyor? Bir onların şumurlu olan, teşmil edilen durum onları bu durum nereye sevk ediyor el müeddi? Nereye sevk ediyor? Hasrete, üzüntüye bir kayıp. Çünkü bir kayıp var kayıptan dolayı çünkü o Habibin Necar'da ne yapmıştı? Ulaşmış olduğu durumdan dolayı keşke kavmedi bilseydi. İşte bilmeyen kavim sonra ne yapıyor? Bir hasret içerisine, üzüntü içerisine girdiğini ifade etmiş oluyor. Sonuç itibarıyla müsebep ve o sebebin neticesinde hasıl olan o sonuç itibarıyla o hasreti ifade etmiş oluyor. Elem <gülüyor> yarao. He. Görmediler mi? Görmediler mi? Eyler el Qaülün elinde biri, diyenler. Ne diyenler? Lesdemürselen. Ya Muhammed, sen Peygamber değilsin diyenler. Görmediler mi? He, var istifhamı ve takriri. Aslında ki burada soru edatıyla zikredilmesindeki yani sebep, onlara yani ikrar ettirmek için. Yani gördüler. Yani gördüler. Ha. Yani devam ediyor. Ali bildiler? veya biliniz? Yani bilmiyor musunuz? Biliniz. Ali mu onlar bildiler aslında biliyorlar geçmiş ümmetlerin başına gelenlerin belaların ne gibi hazin olduğunu biliyorlar o halde siz de Ali mu biliniz yani takrir ikrar ettiriyor Kur'an onlara bilmiyor musunuz he Çünkü duymamaları mümkün değil başlarına gelen o hazin hali kem bu kem ifadesi haberiyetin bir mana kesiren yani birçoklarını biz ne yaptık kem alekina birçoklarını helak ettik mamul edin ima bada muallikatu lima ameli vel ma'na inna ha bu öncekiyle bağlantılı olarak bazen haber öneminden dolayı takaddüm ediliyor haber öneminden dolayı öne alınabiliyor dikkat çekmek için nazarları kendisine çekmek için ha buradaki anlam yani inna ehlekna muhakkak ve elbette ki biz helak ettik kablehüm ondan öncekileri ne kadar kesiren birçoklarını helak ettik. Yani burada da diyor kesiren birçoklarını helak ettik. He, minel koruni asırlardan burada asır demesi o da bir mecaz yani asırlardan kasıt el ümem o asırlar içerisinde yaşayan evet, ümmetler. ümmetlerden birçoklarını biz ne yaptık daha öncesinde helak ettik ennehum eyyan el mühlikine o helak olanlar ileyhim onlara layercun değil mi ey mükezzibin o peygamberleri yalanlayanlar tekrar onlara dönüyorlar mı yo nasıl dönsünler ki helak olmuşlar yok olmuşlar dönmeleri mümkün değil. He la efel Yani dönmekten kasıt onlar bak kendilerine dönmüyorlar bari ibret alsınlar. Kendileri de aynı ahirette düşmesinler. Eğer düşerlerse kendilerinin de bir dönüşü elbette ki olmaz. Ben elemi minen sabika. Geçmiş ümmetlerden birçoklarını helak ettiklerimizi bilmiyorlar mı? Yani biliyorlar böylece madem biliyorlar o halde bundan ne yapsınlar ibret ve ders çıkarsınlar ve hazza el ihlaf yeştemule ala ademi rucul el muhlikine ila ha ul al baqirin el kaddibin elzene lem böylece sonrakiler sonrakiler öncekileri helak etmiş olmamızdan dolayı onlar ne yapmıyorlar ibret almıyorlar Hazır <gülüyor> الْإِحْلَاكُّ Bu helak etme olayı يَشْتَمِرَ عَلَىٰ اَدَمِ الرُّجُوِ الْمُهُرْكِينَ Helak edilenlerin geri dönmediğini ifade ediyor. Kime? إِلَهَا اُلَيْ بَاكِينَ الْمُكَزِّبِينَ Bu geride kalmış olan yalancıların yanına tekrar onlar dönmemiş oluyorlar. Bu yalanlayanlar sonrakiler ne yapıyor? لَمْ <gülüyor> يَا Bununla bu durumla bu halden maalesef ibret almıyorlar. Ve in, burada in gene nefi edatı, ennafiye, küllün, e, e, yani küllül halâib. Bu da nedir? Müktedadır. Bütün mahlukat ve in küllün, onların hepsi lemmâ el-bitteşkîh-i vel-bânâ illâ manasına. Ancak cemîun, ne olur? Toplanırlar. Bu da nedir? Haberun, el-müktedû, müktedanın haberidir. ey yani mecmûûne, toplanırlar. Nerede? Tümü topla, topu toplanırlar. Ledeyna, nezdimizde indena, yanımızda fil mevkifi bade bazim. Öldükten sonra, tekrar dirilme olayı gerçekleştikten sonra onlar hesap yerinde. Yanımızda ne olur? Muhtarunelil hesabi. Hesaba çekilmek üzere. Hazır olurlar, hazırlanırlar. Demek ki onların hepsi toplu olaraktan, hesaba çekilmek amacıyla onlar nezdimizde toplu olaraktan hazır bulunurlar, bir bir araya gelirler. Buradaki muhtarûne ifadesi, haber-i ikinci bir haberdi. Yani diğeri birinci haber, diğeri ledeynâ ifadesi ve ondan sonra bu da cemî'un haberdi, bu da ikinci haberi olmuş oluyor. Ve ayetün bir ayettir. Bir alamettir. Allah'ın varlığına bir delildir. Ney? Lehum onlar için alelbâsi. Öldükten sonra tekrar dirilmek üzere onlar için bir ayettir. Haberin mukaddamun. Aslında buradaki, burada da yine deminki gibi haber ne yapmış? Takaddüm etmiş. Dikkat çekilemeyecek dolayı. Ha, öneminden dolayı dikkat çekmek amacıyla. Ha, burada bir ayet var. Onlar için. Öldükten sonra tekrar dirilmeye. Mesela ney o? El ardul meyte. Yani şöyle oluyor. El ardul meyte ayetün lehum. Ölmüş olan toprağın, arzın diriltilmesi onlar için bir ayettir. Öldükten sonra tekrar dirilmeye bir delildir. Değil mi Allah ne yapıyor? Her sene. Her sene yeryüzünü öldürüyor, baharda diriltiyor. Yeryüzünde ağaçlara bakıyorsunuz. İskelet halinde, aynen insan iskeleti gibi. Ama baharda bir bakıyorsunuz, hepsi canlanmış, dirilmiş, hayatlanmış. İşte bu durumda Allah'ın her sene yapmış olduğu, gece insan yatıyor, bir derece ölü. Ama ne yapıyor? Ertesi günü tekrar uyanınca dirilmiş oluyor. Yani bütün bunlar öldükten sonra tekrar dirilmenin birer delil ve alametidir. He, o ölmüş olan toprak, bir takvifi, meyitetü. Yani demek ki meyitetü de okunuyor meyit edin. meyit olan ölü olan toprağı toprak onlar içindedir. Allah'ın varlığını öldükten sonra tekrar dirilteceğinin bir ayet ve alametidir. He, o ölmüş olan toprağa ne yapıyoruz? Ahya'naha <gülüyor> bil Su ile gökten su indirerekten ölmüş olan toprağa hayat veriyoruz, diriltiyoruz. Mübteda o mübteda. Ve aynı zamanda ne yapıyoruz? Ve akhrajna minha. O topraktan çıkartıyoruz. Ne çıkartıyoruz? Habben tohumları çıkartıyoruz, habbeleri çıkartıyoruz. Kerhenteti, to tohumlar gibi değil mi? Çekirdekler gibi, çekirdek gibi, muğday, muğday muğday muğday muğday muğday. gibi, çekirdek gibi, tohum gibi, hatta yumurta gibi. Çünkü Allah her şeyin temelinde ilk yaratılıştan itibaren tohum, çekirdek, yumurta ve insanıki gibi lütfe yaratmıştır. Tek bir tohumdan Allah bütün varlıkları yaratıyor. Kiminin tohumu çekirdek, kimininki nutfe, kimininki yumurta olmuş oluyor. He, niye bunu şey yapıyor, yaratıyor? Femin huyeekulun ki onlar ondan yiyorlar o yaratmış olduğu, ölmüş olan topraktan diriltip de içerisinden çıkartmış olduğu habbeleri ne yapıyorlar? فَمِنْ <gülüyor> kulun Onlar yiyorlar. Yani onların yemiş olduğu o habbeleri o topraktan Allah hem çıkartıyor hem de o ölmüş olan toprağa ne veriyor Allah? Hayat vermiş, canlılık vermiş oluyor. Ve وَجَعَلْنَا fiha. Biz o yeryüzünde, yerde kıldık, yaptık, halk ettik, meydana getirdik. Neyi? Cennetin <gülüyor> besatine, bahçeleri bostanları meydana getirdik bostanları halkettik o bostanlar yine mini beyaniye nelerden ibarettir min nakilin min nakilin min nakilin Kurmalardan ve ana bir üzüm üzümlerden ben. genel üzümlerden e, ibaret olan bahçeler onlar için halk ettik yaptık meydana getirdik daha ne da yaptık ve fecer nafiha o yerde fışkırdı ne minel uyun çeşmeler fışkırttı. Gözler fışkırdı. Her taraftan suları o ölmüş olan toprağı dirilterekten her taraftan onları çıkarttı ve bundan ne oldu? Bahçeler oldu. O bahçelerde ne oldu? Hurma ve üzümler olmuş oldu. Evet, bu o bahçelere. Bunu niye yapıyorlar? Li ekonominin temeri. Niçin bunu yaptık? Onun meyvesinden yesinler diye yani temer ve ve gayriye gerek hurma gerek üzüm vesaire gibi on zikredilmiş olan şeylerin meyvelerinden semerelerinden yesinler. yesinler diye bunları ne yaptı çıkartmış oldu. Peki bunları insanlar kendileri mi yapıyor? Hayır. Ve amilatu edihim. E lem insanlar laboratuvarlarda değil mi fabrikalarda kendileri bunları yapmıyor. Yapmıyor. Sadece gidiyor ağaçtan, toprakları alıyor, getiriyor pazarda, bilmem nerede satıyor. Ha demek ki bunlar kendilerinin ellerinin emekleri, mahsulleri üretmesi değil. Elleriyle üretmiyorlar. Buna rağmen toprak da verebilir mi? Yok. Akıllı insan veremezse akılsız toprak, akılsız ağaç, akılsız dal buda, akılsız çekirdek verebilir mi? Elbette veremez. E demek ki bunu Allah verdiğine göre peki Allah aşkına efe la Şükretmeyecek misiniz? Yani en'umehu ta'ala aleyhim Allah'ın onlara vermiş oldukları nimete karşı efe la Hala şükretmiyorlar. Hala şükretmeyecek misiniz? Şükürde bulunmayacak mısınız? Ki bunca nimetlere karşı bunu bu şekilde zikrettikten sonra Rabbımız diyor subhanellezih Tesbih ederiz, takdis ederiz. Bütün noksan ve eksikliklerden uzak ve beri kılarız. Kimi? elledi, halekel ezvace. Her şeyi çift yaratan Allah'ı tesbih ederiz. El <gülüyor> esnafe, sınıf sınıf, kısım kısım, çift çift yaratan Allah'a. külla <gülüyor> hepsini, bitkiler olsun, hayvanlar olsun, değil mi? İnsanlar olsun, neye bakarsanız bakınız Allah'ın dışında olan her şey Çifttir. Acı, tatlı, yer, gök, siyah, beyaz değil mi? Karanlık, aydınlık, kısa, uzun. A'sından Z'sine erkek, dişi. Neye bakarsanız bakınız her şeyi Allah, her şeyi çift yaratmış. O her şeyden mesela örnek mimma tüm bitül ardu. Yerin bitirmiş olduğu şeylerden her şeyi Allah ne yapmış oluyor? Çift olarak yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederiz. Aslında Subhane'nin aslı nedir biliyor musunuz? Nedir? Aslında ya, Efendim? Yok yok yo. şöyle Üsebdihu üs Subhane Yani takdiri budur. Üsebdihu üs Subhane Yani ben Subhan olan Allah'ı tesbih ederim. mefbul mutlak mutlak yani aslı odur. Üsebdihu üs Subhane Yani ben tesbih ederim. Kimi? Subhan olan Allah'ı. O Subhan olan Allah ki her şeyi çift yaratmış. O her şeyden kasıt Bedel mimmatun bir tul ağırdı. yerin bitirmiş olduklarından her şeyi çift yaratan yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederiz. Kusur, eksik ve noksanlıklardan beri kılarız. O da yerin bitirdiğine n'men el hububi ve hayriha, habber tohumlar, çekirdekler ri çift olarak yaratan Allah. He. Daha neyden o min enfusihim? hefislerinizden yine zukür ve inaz erkek ve dişi olmak suretiyle erkek insanlardan da yani kendi nefsinizden de her şeyi çift yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederiz dahaalımın Bir de daha bilmediğiniz nice şeyler var daha bunlar bildikleriniz topran bitirdikleri insanların çift olanları bir de ayeten vanim ma'alaye alamun minel garibe acip ve garip olan daha nice bilemediğiniz mahlukları çift yaratan Allah'ı ne yaparız tesbih ve tatbiz ederiz ve ayetün lehum ve ayetün lehum demek ki onlar için onlar için bir ayet vardır. Yani alal kudretil azimeti, Cenab-ı Hakk'ın büyük olan kudretine işaret eden ayet, alamet ve deliller vardır. O da nedir? O ne o nedir? O ayet olan şey nedir? El-Leyl. Gece. Yani gece de Allah'ın varlığına işaret eden bir ayet, bir delildir. Ne yapıyor Rabbimiz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyor Rabbimiz? O geceyi nestahunu fasilu söküp alıyor. Çıkartıyor, ayırıyor. Minhu o geceden nehi ennehare, gündüzü, gündüzü geceden söküp alıyor. He, fe izahum, bir bakıyorsunuz ki, müzlimun, her şey karanlık, dahilune zalam her şey karanlığa gitmiş. Şimdi geceden gündüzü söküp alınca, yerine gece gelince, bu sefer ne olmuş oluyor? Her taraf, dahilune fizzalami, karanlığa gömülmüş oluyor, karanlık içerisinde olmuş oluyoruz, Orda mı he, zulüm orada. Zulüm aslında karanlık demek. Tabii biz normal yok. hani nur aydınlık demek, iman demek, fazilet demek, hidayet demek. Zulüm ise bir de şunu da ifade edeyim. Sorman iyi oldu. Hazreti Adem cennetten çıkartılırken ne diyor biliyor musunuz? Ne diyordu? Kad zalemna insan. He, enfusana. <he. gülüyor> Muhakkak ki biz nefsimize zulmettik. Zulüm nedir biliyor musunuz? İnsanın hayırdan mahrumiyetidir. Yani kendimize cennetin nimetlerinden mahrum kıldık. Zulüm de o var. Yani cennetten, cennetin nimetlerinden, bütün şeylerden mahrumiyet var. Hani bir şey, hani diyelim ki bir yemek düşünün. Karanlık çökünce, yemek görünmeyince ne olmuş olur? O yemekten mahrum olmuş olursun. Hani faydalanmamış olursun. Karanlığa gömülüyor ya, zulmet. Faydalan, zul, zulmet karanlık içerisinde mahrum. Onun için Hazreti Adem, biz nefsimize zulmettik derken cennetten, yani cennette o kadar nimetler içerisinde iken, bu günahı işlemekle onları karanlığa gömdük, kendimiz onlardan mahrum kaldık. Artık o cennetin nimetleri elimizden gitti. Onun için zulümde bir mahrumiyet vardır. Zulümde bir karanlık vardır, karanlığın çökmesi vardır. Ha, ayrı bir şeye geçiyor. O şems İşte yine o Rabbimizin ayetlerindendir. Ney? O güneş. Ne oluyor ile afirehi? Min cümletil ayeti Ha, demek ki güneş akar. Nehir gibi yani. Güneş akar, seyreder. Ev ayetin okuğa ve kameru Bu da nedir? Aynen diğeri gibi başka bir ayettir. Kamer da ay da Rabbımızın ayrı bir ayetidir. Hani her biri Rabbımızı gösteren bir ayet ve bir alamettir. O akan güneş nereye doğru akar? Limustakarin laha, kendi karargahına doğru. Kendi yörüngesi içerisinde hani tiren nasıl ki rayında gidiyor ya? Güneş de kendi rayında karargahında akar gider. Nereye kadar gider? Son istasyona kadar gider. Güneş kendi karargahında, kendi mihverinde, kendi minvalinde, kendi rayında karargahına doğru son ulaşacağı yere kadar akar gider. ''Eyyâni ile ilâfet-i câvezû'' Kududun haddini aşar mı? Hayır. Kendi hududunda kalır, hududunu aşmaksızın, haddini aşmaksızın kendi mihvelinde, minvalinde, yolunda gider karargahına doğru. Evet. Zalike yani ceraha işte bu durum. Güneşin akışı, gidişi, seyri nedir? Takdirul aziz fi mülki. Mülkünde izzetli olan Allah'ın bir takdiridir. He. Aynı zamanda alimun bir halkıyı, mahlukatını bilen, mülkünde izze sahibi ve mahlukatını bilen Allah'ın bu bir takdiridir. Yani bu kendi kafalarına göre olmuyor. Allah'ın bilgisi dahilinde. Bilmesi çerçevesinde bu işler olmuş oluyor. Vel kamere. He, ne yaptı? Kamere gelince. Kamer de bir ayettir. He, aynen diğeri gibi, yani güneş gibi kamer de ayettir. Ha ayet olan kamer ve ve mansubun bi fe'ile yufesiru ma Aslında bunun aslı şudur. Kadernel kamere. Aslı budur. Kadernel kamere. Buradaki kamer nedir? Mansuptur. Nas edatıyla. Bir Ha öyle bir fiilsidir. Öyle bir fiile mansuptur ki yufesiru ma ba'dahu. Kendisinden sonraki onu ne yapıyor? Tefsir, Tefsir ediyor. diyor, açıklayıp izah ediyor. Biz onu kameli de, ayı da takdir ettik. Yani min hay su Öyle ki onun akışı. O akışı içerisinde, gidişi içerisinde biz ayı da takdir ettik. Neye takdir ettik? Menazile. Menzillere, karargahlara, istasyonlara, duraklara takdir ettik. Durak kıldık yani. Ne kadar duraklar? temaniyete ve işine menzilen. fi semanin ve işine leyleten min küllü şehrin. Her ayda her ayda 28 gecede 28 tane durak. 28 tane menzil yaptık. 28 tane 28 gecede bir ayda 28 tane durak yaptık 28 geceyle. Ve işte türlüyle ileteyim ama iki tanesi yok. iki tanesi gizli. İmkan-ı şehrü 30'a yemen. eğer ay 30 olursa o zaman o gizli olan iki tane de çıkmış olur. İki tanesi bu durumda gizli olmuş oluyor. وَلَيْلَتَنْ اِنْكَانِتْ سَعْتَهِ وَاَشْر۪ينَ يَوْمَنْ Bazen 30, bazen 29 olaraktan, bazen ona da gelir. Şubat ayında 28, ondan sonraki aylarda 29, 30, bazılarında 31 geldiği gibi. Bu nedir? Ayın farklı farklı menzillere, farklı zamanlardaki ulaşımından dolayı, varışından dolayı bazen 28, bazen de 29 olmuş oluyor. Evet, hatta bu durum nereye kadar devam eder? Hatta'nın şey neydi? İntihar. İntihar. Nihayetin sonucu bildirmiş oluyor. Evet. Hatta ta ki âde fî âhir menâzirihi sonunda, sonucunda fî râ'l-ayn gözün gördüğü noktada, yani gözün görmüş olduğu en son noktada ay varır, ulaşır. En son noktaya ulaştığında ne haline alır? كَلْ yani ki o اُوْدُشْ شَمَارِهِ اِزَا اَتُكَى Yani kurumuş üzüm salkımı gibi. Sonrakinde ifade edecek şuna benziyor. Hani bir üzümü asmasından koparttığınızda ilk andaki ile şöyle birkaç saat bekleyin. Hatta birkaç gün bekleyin ne olur? Kurumuş, sapı da suyunu çekmiş, kurumuş bir hal almış olur. He böylece sonuna vardığında aynı olur. Eski parlaklığını özelliğini yitirir. Aynen, aynen üzüm kurumuş üzüm salkını gibi o hale dönüşmüş olur. Onu ifade ediyor burada. Fıinna wa yaribu ve ve yasfarra inceler, kavis haline alır, kavisleşir, ondan sonra sararır. O eski parlaklığını yitirmiş sönük bir hal almış olur ay. والشماريخ جمع شمرخين وشمرخين yani eski yaşlılığını tazeliğini yitirmiş tazeliği gitmiş yerine kurumuş bir hal almış olaraktan gerisin geriye dönmüş olur He aynı bir gene güneşle ilgili ve Güneşe laha gerekmez entudilikal kamera. Ayı geçmesi, ona ulaşması, idrak etmesi, tedarik etmesi, onu geçmesi gerekmez. Feteştemiyo maahu filleyli. Gecede ikisinin bir araya gelmesi gerekmez. Onu geçmek durumu, geçmeye çalışması gerekmez. Yine velelleylü sabikun nahar. Gecenin de gündüzü geçmesine gerek yoktur, ihtiyaç yoktur. Her biri normal seyrinde atmış olur, birbirini takip etmez. Birinin görevi biter, bir diğerinin görevi başlamış olur. Yani, <gülüyor> biri bitmeden önce öbürü gelmez. Gündüz bitince gece başlar, gece bitince gündüz başlar. Onun için, yani gün gecenin e, ayı geçmesi, veyahut da gecenin gün, gündüze sekat etmesi, onun önüne geçmesi, buna ihtiyaç yoktur yani ne ne güneş ayı geçer ne de gece gündüzü geçer değildir buna da ihtiyaç yok lüzumda yoktur ve küllü işte hepsi termino ivatun alimuzafî iley bütün bunların hepsi vel kamer vel nucum güneş ay yıldız bunların hepsi nedir fi felekin, kendi yörüngesinde kendi kanalında görüngesinde ne yaparlar yesbahuna <gülüyor> Denizde gemilerin akışı gibi yüzer. <gülüyor> He yesirune güzeller akar giderler. He nuzilu menziletil ukala. He böylece kendi menzilinde kendi menzilinde adeta akıllı insanların gidişi gibi kendi seyrine devam ederler. Yukarıda güneş için söylediği gibi hududunu tecavüz etmez. Hududunu <gülüyor> aşmaz. Kendi karargahında, kendi felekinde, yörüngesinde bunlar 60 olur. Hepsi, yani güneş, ay, yıldız böylece kendi yörüngelerinde 60 olur. Yine Cenab-ı kendi kudretini göstermek üzere وَاَيَتُ لَهُمْ ala kudretina, Kudretimize delalet eden bir ayettir. Bir ayet var. Neyle? Şunda. اَنَّا حَمَلًّا Biz sevk ettik zurriyetuhum onların nesillerini zurriyetlerini e yani aba usul yani kendilerinin temelleri asılları olan ecdatlarını sevk ettik nerede fil <gülüyor> ki gemide yani <gülüyor> sefinetu nuh nuh'un gemisinde onları biz ne yaptık sevk ettik diğer bir ifadeyle kurtardı hangi gemide o geminin özelliği neydi sıfatı vasfı özelliği meşhur el mamluk dolu olan gemide Onların ecdatlarını, onların zürriyetlerini, atalarını, asıllarını ne yaptık? Gemilerde sevk ettik, götürdük. İşte bunda da bizim için bir kudretimizin alamet ve delili vardır. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِثْلِ Onlar için bunun benzerini de yaptık. İlham ederek, yapmalarını söyleyerek bunun benzerini de yaptık. Yani mithli feneki nuh. Nuh'un gemisinin mithli fulki muh da olabilir. <gülüyor> Nuh'un gemisinin benzerini de onlara yaptık. Ki ve bu ma'amilu ala şekli mines-sefinetis-sigari teala. Allah'ın bildirmesiyle Hazreti Nuh'a ilham edilen geminin küçüğünü ve büyüğünü onlar için icat ettik, meydana getirdik, yapmış olduk ki bunu onlar ne yaptı? Kendileri bunu Allah'ın kendilerine ilham etmesiyle Nuh'un gemisine bakaraktan bunu meydana getirdiler. He, ki onu ne yapıyorlar? Maya kebune fihhi, ona biniyorlar. Yani binecekleri, Nuh'un gemisinin benzerini de onlara yaptık, meydana getirdik, oluşturmuş olduk. Ama işte o varlığının alameti şu ve inneşe eğer biz dileseydik, Nuri kuhum, ma icadis Yani gemileri olmasına rağmen biz onları ne yapardık? Suda boğardık. Yani kurtulamazlardı kurtulamazlardı. Fela Seihha Muhi Selahım onlar için bir yardımcı da olmazdı. Yine Velaım yukazun yencune ve onlar kurtarılamazlardı kurtulmazlardı. Ne onlara yardımcı olur ne de onlar kurtulabilirlerdi eğer biz onları boğmayı dilese idik. Bu da nedir? O Allah'ın bir ikramı zaten aşağıda diyecek İlla ancak rahmeten minna tarafımızdan bir rahmet ve aynı zamanda ve meta'a ilahîn belli bir süreye kadar onları faydalandırma durumumuz istisna. Yani ey la yunjihim illa rahmetun alehum. Onları ancak kurtaran nedir? Bizim onlara göstermiş olduğumuz rahmettir. Ve tenti'ina iyyahum bi lezza bi lezza lezzatihim ila inqidai acalihim. Eşyalarının, ömürlerinin bitişine kadar Sadece onları bazı şeylerle lezzetlendirerek faydalandırma durumumuz ve rahmetimiz ile onları kurtarmış olmamız durumu müstesna dileseydik onları gemide boğardık. Mesela bununla de bir kısa da anlatayım. Yani tamamen Allah'ın rahmetinin bir sonucu olduğunu göstermek için. Hazreti Nur Peygamber Allah'ın kendisine ilham etmesiyle gemiyi yapmaya başlıyor. Gemiyi yapmaya başlıyor. Aynen o daha önceki geçen ayette hani ne yapıyorlardı peygamberleri? Alaya alıyorlardı, istihza ediyorlardı. Aynı şekilde Nuh'un kavmi geliyor Nuh'a. Hayrola ya peygamberliği bıraktığında marangozluğa mı başladın? Gemi mi yapıyorsun diye dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Hatta onunla da yetinmiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gemiye pisliyorlar. Dışıklarını atıyorlar. Gemiye pisliyorlar gemiye öyle ki artık gemide ayak atacak yer yok geminin içerisi tamamen pislik Aman. tamamen insan pisliği dışkısıyla gemi dolmuş ama Allah bir ceza olarak bunları bir hastalık vermiş hastalık bütün vücutları benek halinde benek, benek benek benek yara kırmızı yara halinde tüm vücutlarını sarıyor tüm vücutlarını sarıyor ama buna rağmen hala uyanmıyorlar ya hala kendilerine gelmiyorlar pistiklerine devam ediyorlar. Onlardan birisi onlardan birisi onlardan birisi bu durumda bu durumda gelirken o sırada pisliye böyle basmamaya çalışırken basmamaya çalışırken birden ayağı kayıyor. Pistilin üzerine düşüyor. Moktiler. Düşer düşmez o vücudunda değen yer değen yer birden iyileşmeye başlıyor. Kırmızılık gidiyor. Allah Allah. Biraz daha dış alıyor, öbür tarafına sürüyor. Aa iyileşti. Yüzüne sürüyor, şuna buna iyileşti. Bunu duyan gemiye hücum ediyor. Öyle ki gemide pislik kalmadığı gibi tırnaklarıyla geminin tahtalarını kazıyorlar. Aralarını, Aralarındaki pislikleri çıkartarak vücutlarına sürüyorlar ki iyilesinler. Aynen merhem gibi. Allah ne yaptı? Pisliklerini onlara tekrar temizletmiş oldu. Onların pislikleri kendilerine derman oldu. Tükürdüklerini Allah onlara yalatmış oldu. İşte bu Allah'ın rahmeti olmazsa bu durumda mümkün değil. He. Burada Allah o rahmetini onlara ifade ettikten sonra ayrı bir konuya geçiyor. Bu قِيلَ Onlara denildiği zaman اِتَّقُوا مَا بَيْنِ اَيْدِوكُمْ مِنْ اَزَابِ الدُّنْيَا كَغَيْرِكُمْ diğerleri gibi önlerinin önünüzde bulunan dünya azabından dünya sıkıntılarından sakının ve ma khalfekum min azabil ahireti ahiret azabından da sakının. Yani dünya ve ahiret azabından sakındırıcı durumlarda bulunun. Günahlardan uzak olun. Ta ki ve allekum turhamun. Ta ki eridu rahmete mazhar olasınız. Ama onlar ne yaptılar? Bundan yüz çevirdiler. Yani önünüzde bulunan dünyadan Arkanızda bulunan ahiret azabından kendinizi koruyun. Sakının ta ki rahmete ulaşasınız. Ama bunlar ne yaptılar? Bundan yüz çevirdiler. Ve mâ te'tîhim min âyetin min âyât Rabbinin ayetlerinden her ne vakit onlara bir ayet gelmiş ise illâ kânû anhâ muridin, Onlar ondan yüz çevirmişler. Ve izâ ile onlara denildiğinde eyyâne kâle fuqara'u's sahâbe? sahabenin fakirleri tarafından onlara denildiğinde ne denildiğinde lehum onlara yani o fakir olan sahabelere enfiku aleyna o sahabeler diyor ki ya bize infak edin, yardım edin biz fakir fukarayız, bize yardımda bulunun neyden? min marza minel emwal Allah'ın size rızık olarak vermiş olduğu mallardan bize infak edin, verin He, dedi o fakir sahabiler tarafından o Mekke'deki zengin müşrikler onlara ne diyorlar? <gülüyor> o kafirler o müminlere onlarla alay ederek onlara dediler. Ne dediler? Şunu dediler. En odayı biz mi yedireceğiz? Bize mi düştü yani sizi yedirmek? Oysa hemen kimi? O kimseyi ki? Lev yaşaullah Allah eğer dilerse, et ama o Allah'ın yedirmeyi dilemiş olduğu kimselere mi biz yiyecek vereceğiz, yedireceğiz? Fi mutaqiidi bu mahza. Oysa siz ne yapıyorsunuz? Ona Onlar iman ediyorsunuz, inanıyorsunuz. inanıyorsunuz. Yani sizin inanmış olduğunuz Allah'ınız sizi yedir, yedirmeyi dilediği halde, yani biz mi da size yedireceğiz ki biz sizi tanımadığımız? ...inanmadığımız, reddettiğimiz halde... ...in buradaki ma... ma entüm fî kavlikum lena gâlike mâ mutakidikum hâda... ...siz bu inancınızla beraber bu sözünüzde... illa fi dalâlin vibîn ancak apaçık bir sapıklık içerisindesiniz. Yani siz bize bunu söylemekle, infak etmemekle aslında nedir? Apaçık bir sapıklık içerisindesiniz beyinin açıkça tasvi bir bi küf azimin Böylece Kur'an ne yapmış oluyor onların büyük bir sapıklık içerisinde olduklarını tasrih ediyor açıklamış oluyor vekulu ne ve onlar bununla da yetilmediler dediler ki Me hazır bir öldükten sonra tekrar dirilme ne zaman in Sadık yinefi Eğer bu konuda doğru dürüst insanlar iseniz öldükten sonra dirilme ne zaman yani ne zaman dirilecek? Yani o Allah'ın vaat etmiş olduğu bir baati, öldükten sonra tekrar dirilmeyi vaat etmiş olduğu o şey, eğer sözünüzde doğruysanız nerede? Hatta baş, başka ayette diyor ki, hadi gelsin bize, o sizin vaat ettiğiniz o ahiret hadi gelsin, o bela başımıza gelsin, diye tehditvari bir surette, bazen alaycı bir ifadeyle o müşrikler, kafirler bunu diyorlar. hal Teala... Allah onlara dedi: "Ma yanzuruna, yantaziruna. Onlar beklesinler? Neyi bekliyorlar beklesinler. İlla sayhatan vahide ve ye'lefetü israfil el-ula. İsrafilin birinci sura bir sayha, bir sesini beklesinler. Onu bekliyorlar, beklemekteler. İsrafilin birinci sura üfürmesiyle ne olacak? Bütün varlıklar tamamen yok olmuş olacak." Bazılarda rivayetlerde üç sayha deniliyor. Ama burada ayette iki sayha ifade ediyor. o üç sayha denilmesindeki sebep biraz yoruma dayalı. Yoruma dayalı. Yoksa birinci sayha aynı şuna benziyor. Birinci zil çalıyor, öğrenciler dışarıya çıkıyor. ikinci zil çalıyor, öğrenciler tekrar içeriye giriyor. <gülüyor> Aynen. Birinci İsrafi Resul'a üfürmesiyle bütün ma mahlukat... Dünyadan, kainattan zil çalmış dışarıya çıkmış oluyor. İkinci üfürmesiyle, sure üfürmesiyle dağılmış olan bütün mahlukat hesap vermek üzere Allah'ın huzurunda hazır oluyorlar. Ha ancak nedir bu? Onlar bir sayhayı bekliyorlar. O sayha ki bir üfürme ki Onları yakalıyor. Onları yakalayan bir sayha. Ki vehum onlar Yahtasimune Yahtasimune Bitteşdidi Şedde ile. Aslı nedir nedir? Yahtasimune. Birbirleriyle çekişirken, münakaşa ederken birbirlerine karşı hasımlık yaparken yaptıkları bir halde, hal cümlesi halde böylece ne yapmış oluyor? Habersiz bir şekilde o bela, o sayha, o kıyamet onları yakalamış oluyor. Ha. Yahtasimune bu nasıl oldu? Yahtasimune aslı yahtasimune. Nuklet hareket ettargiller, ha, tanın hareketi, haya nakledildi ve o kıyamet sade, sada, devam edildi. E yani, ve onlar, <gülüyor> fi gafletin anha, ve tabayoyun. Onlar birbirleriyle düşmanlık yaparken ve onlar birbirleriyle alışveriş yaparken yaptıkları bir durum içerisinde gaflet halinde iken, onları o sayha, o kıyametin kopuşu yakalamış oldu. He. Dane durumdayken ve eklin ve şurbin ve gaydizalik yeme içme alışveriş birbirlerle tartışma halinde iken birdenbire ansızın onları o sayha kıyamet yakalamış oldu. Heh felasyat ona tavsiyeden öyle ani olarak geldi ki artık birbirlerine nasihatta tavsiyede dilekte bulunamadılar bulunmaya güçleri yetmedi. E yani en yoğun Nasihat etme, tavsiyede bulunma. Daha velâ ila elîm Kendi çoluk çocuklarının yanına gitmeye bile vakit bulamadılar, güç getiremediler. Min <gülüyor> esvâkihim bulunduğu çarşıdan ve eşhâlihim meşguliyetlerinden vakit bulup da kendi çoluk çocuklarının yanına gitmeye bile güçleri yetmedi. Bel yemûtûne nefiha. Belki ne oldu? Birden biri orada ansızın, aniden ölmüş oldular. He wennu fi khafis sur ve huwa qarnu nefha tisaniye lil ba's. birincisinde öldü her şey. Tekrar dirilmek için ikinci nefhaya ne oldu? Üfürüldü. İkinci sura üfürüldü. Ha beyne el nefhetayn 40. İki nefha arasında Hazreti İsrafil'in birinci ve ikinci nefhasını sura üfürmesinin arasında ne kadar <gülüyor> süre var? 40. <gülüyor> var. 40 var. Ama ne 40'ı? Yani, ona gelir Kemati sahihayn, sahih dedi el Buhari ve Müslim. Sahih deyince o anlaşılır. Buhari ve müslümde şu rivayet edilir. Enne eba Hüreyre sele. soru sordu. Fe He. hel hiye yemen? O kırktan kasıt nedir? Gün mü? 40 gün mü? He. Taleb kesin değil. Yani ki o konuda kesin değil. Hale 40 sene 40 sene mi ya Resulullah? bu biter. O konuda kesin değil. Kesinlik yok. Ha 40 sene 40 ay mı? Hale bu biter. O konuda da kesin değil. Ha meçhul, kesin değil. Zaten sonraki söyleyecek böyle yazım bir şeydir. Ve o konuda herhangi kesin ifade etmedi. Kesin bir şey söylemedi. Yani tam bir kas olaraktan kesinlik olaraktan ifade etmedi. Yani hepsi de olabilir. 40 günde, 40 ayda, 40 yılda olabilir süre itibarıyla. Fe izahum <gülüyor> bir de bakmışsın ki benufi kafis sur sonra üfürüldüğünde fe <gülüyor> izahum burada fe hem takibiye izade nedir? Fucayiye fucayiye deniliyor Yani ansızın. Bir bakmasın ki Hüm onlar Ey makburune Kabirlerinde gömülmüş olanlar Minel ecdâfi El Kabirlerinden ne yapıyorlar? İlâ rabbihim yansilûn Rablerine nesil nesil Akın akın gidiyorlar Yakrucûne bir süratin Sürat ve kabirlerinden Onlar çıkıyorlar Kalu Derler kim? Ey küffârimünun Onlardan kafir olanlar Derler ki Buradaki Ya bir içindir Ya veylenâ Aynen ya hasretena gibi. Ya, ya hasretena leybal. Ya veylana yazıklar olsun bize. Vah bize, ah başımıza gelenlere. Ne başımıza geldi. He, helakena, helak olalım yani. Helak edici bir durum. Ve o masdarun la fiyelenehu min nafsihi. Bu nedir? Fiili olmayan bir maslardır. Yine bu da ya hasreten gibi bir deyimdir. Ya veylana, vah olsun bize. Yazık oldu bize. He, men bazena min merkadina. Bu kabirimizden bizi kim kaldırdı? Ne güzel mışıl uyuyorduk. Dünyada her türlü haltı yaptı. Her türlü pisliği yaptı. Zannettik ki tekrar dirilip de hesaba çekilmeyeceğiz. Ne güzel tıpış tıpış kabirimizde uyuyorduk. Gerçi kabirleri de uyutmazlar da. Kabirimizden bizi kim kaldırdı? Ha bu ey yani ey-bahtu diriliş. Ma diye öyle bir şeydir ki vade bihi. Öldükten sonra tekrar bu dirilişi vaat etmiş idi. Kim? Er rahman Rahman, rahman ki. Allah. Vaat etmişti. Ve, fihi. Ve bu konuda da doğru söylemiş gerçekten de ya. Kim? O er sallallahu. Peygamberler. He. Ancak bunlar ne yaparlar? Ekarruhine la yenfeulumin ikrar. <gülüyor> İkrarın, pişmanlığın, dile getirmenin fayda vermediği bir zamanda onlar bunu... İkrar eder, dile getirirler. Ama bir faydası var mı? Artık geçti. Kendilerine hiçbir faydası olmayan, faydası olmayan bir zamanda onlar bunu ikrar eder. Yani artık sınav bitmiş, zil çalmış, yazılı kağıtlar toplanmış, ondan sonra bunlar ah şunu da yazacaktım, bunu da yazacaktım demesine benziyor. Öteyle denilir. Onlara denilir. Yani bu şekilde denilince onlar eyvah. Yani Caveylena ya bize yazıklar olsun. Nedir bu başımıza gelen? Kim bizi buradan uyandırdı, çıkarttı diye o pişmanlıklarını ifade ederler. Veya şu da olabilir. Onlara işte sizin bugün yapmış olduğunuz bu ikrar size hiçbir fayda vermemektedir. Artık faydasızdır diye onları da bu manada ikrarlarının fayda vermediği dile getirilir. ''İn'' buradaki ''ma'' manasına, olumsuz. Nereden anlıyoruz? ''İlla'' anlıyoruz. ''Mâ kânet, imma kânet'' bu durum ancak illâ seyyâten vahide ''Bir üfürük iledir, bir sayha iledir, bir sonra üfürülmek iledir, bir süre üfürülünce ne olur?'' ''Te izahum bir bakmışsın ki cemî onunların hepsi ''ledeyna indena'' ''Nezdimizde muhtarûne'' hazırdırlar.'' onların bir anda huzurumuzda nezdimizde hazır olduklarını görürsün. Fel yevme işte o gün hesap, <gülüyor> sonu, netice her şeyin olduğu o gün latuzlamunus şeya hiçbir nefse zerre kadar zulüm edilmez. Hiçbir nefis zerre kadar zulme uğramaz. <Sessizlik> He. yani ha, ha, ayette sinirde diyor. Ya, Femen yarat, ona <gülüyor> Atom kadar zerre kadar da iyilik yapan iyiliğinin karşılığını, kötülük yapan kötülüğünün karşılığını görür, cezasını veya mükafatını alır. Böylece haksızlığa uğramaz. Notu ne ise notu tam olarak da ona verilir. Bela tüzlerle illa makündüm tamalun. Yaptığının karşılığı da böylece ancak ona verilmiş olur. Cezaen. Yani ceza neydi? Karşılıktı. Yani mü mümin için mükafat, kafir için müka ceza. Azap. Ha, azap manasında olmuş oluyor. Yani evet. ne yapmışlar ise maküntün kamerun yaptıklarının aynısı onlara böylece verilmiş olur. Hiçbir nefis zulme uğramaz, hiçbir nefse de zulüm edilmemiş olur. Böylece Yasin suresinin 3. ve 4. sayfasını da bitirmiş olduk. Allah rızası için el-Fatiha.